about Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amr Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir peşinde olduğum bir konu ve konukla bu programı gerçekleştiriyoruz. Bunu duyurmak istiyorum. Sevgili konuğum Selin Erdemirci. Kendisi Yüksek Mimar ve Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Konumuz kentsel mekan ve tekinsizlik. Bu havalara da uygun bir konu diye dinleyicilerimiz düşünebilirler. Tekinsizliğe biraz daha farklı bir yerden yaklaşacağız diye umuyorum bu programda. Tekinsizliğin kentsel mekan kanın deneyimi için nasıl verimli bir kavram olabileceğini konuşacağız. Hoş geldin, iyi ki geldin. Selin uzun süredir programı kaydetmek istiyorum. Sonunda böyle bir soğuk kış gününde beraberiz diye de baya mutluyum. İyi ki geldin. Ayı hoş buldum Yağmur. Teşekkür ederim davetin için. Ben de çok heyecanlandım. Seninle tekrar konuşmak da uzun zaman sonra çok iyi geldi. Öyle umarım güzel program olur. Umarız ki şimdi bir süreden beri bu programı kaydetmek istiyordum diyordum. Sevgili Selin'in yüksek lisans tezinin konusu başlığı da tekinsizlik kavramı üzerinden kentsel mekanın deneyimi ile üretimi İstanbul örneği 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı test çalışmasını. Şimdi üzerinden biraz da zaman geçti. Bu test çalışması biraz pişti, başka yerlere evrildi. Tekinsizlik üzerinde başka alanlarda düşünme fırsatı buldu. Bunları da konuşacağız ama öncesi Biraz daha böyle bir tekinsizlik kavramından söz edelim tezinde biraz senin ilgi alanında çerçevesini konuşmak adına dinleyicilerimiz aşinadırlar tekinsizlik dediğimiz Sigmund Freud'un ünlü kavramsallaştırması fakat sen bu meseleye biraz daha farklı bir yerden yaklaşıyorsun yani buna negatif bir anlamda değil kentsel mekanın üretimi deneyimi için daha potansiyeller içeren bir kavram olarak yaklaşıyorsun belki başta bu tekinsizlik ne demek Freud nasıl kavramsallaştır ...bize biraz anlatabilirsen... ...sonrasında senin bakış açığına birlikte de... ...bunu biraz daha derinleştiririz diye ben umuyorum. Harika, olur tabii ki. Ee, böyle çok aşırı tarihsel ya da böyle ne denir... E, ...niş bilgilere boğmadan çok hızlı bir şekilde <gülüyor> bahsettim. Aslında tekinsizlik... E, ...Edgar Allan Poe ve Hoffman'ın öykülerinde ...önce dönemde çokça kendine yer bulan bir tasvir aracı olarak kullanılıyor... Ama Ersienz e, 1906 yılında yayınlanan onda the Psychology of the Uncanny, işte, Tekinsizliğin Psikolojisi'nin makalesinde bu edebiyatı daha atmosferik bir anlatıda, tasvirde kullanılan tekinsizliği psikolojilerin tartışma alanına çekiyor. Ve e, yani, aslında tekinsizliği böyle entelektüel muğlaklık, belirsizlik üzerinden açıklıyor makalede. Ve bunu da Hoffman'ın 1816 tarihinde yazdığı işte Kum Adam, Der Sandman isimli öyküsüyle tartışmaya açıyor. Tekin sizi tanıdık yabancı ikili üzerinden tartışan genç, cansız kabul edilen bir nesnenin canlanması, işte sözde canlanmış bir nesnenin gerçekten canlandırılıp canlandırılamayacağına dair belirsizlik durumunun Tekin'si bir his yaratmanın en başarılı araçlarından biri olduğunu düşünüyor. Ama Freud'a göre Yençin Tekinsizlik tartışması böyle bu tanıdık yabancı yani familiar, unfamiliar tartışmasından çok da ileri gitmiyor. Bunun üzerine Freud 1919'da Das Unheimlich yani Tekinsizlik isimli makalesini yayınlıyor. Ve bu makalede Freud e, bu kavramı öncelikle böyle etimolojik olarak sökerek e, anlamaya çalışıyor kavramı. İşte Unheimlich, yani Tekin sizin Almancası, e, Heim, Heimlich kökünden geliyor. Ve Almanca'da Heimli e, evi, güvenli bir alanı tarifliyor. E, yani Heimlich çok çelişkili olmayan iki farklı anlam barındırıyor içinde. İşte biri böyle tanıdık, yakın, ev, güvenli vesaire. Diğeri de aslında işte gizli, saklı tutulmak istenen vesaire. E, bu Almanca ise olumsuzluk öneki Un'la beraber Unheimlich, Gezi ya da bastırılmış, üstü kapatılmış mahrem olarak tarifleniyor. Yani başka bir deyişi unayimliği aslında bu şey, yersizlik, yurtsuzluk, evsizlik tanıdık ile yabancı arasındaki gerilim olarak da tanınanabilir. Ee, Freud'a göre kavram olumsuzluk eki olarak anlam kazanmış olsa da aslında tekinsiz deneyim heimliği ile unayimliği arasındaki gerilimden oluşuyor denebilir. Bu bana hep ilginç geliyor aslında. Yani, tekinsizliğin direkt çevirisi unayimliği olmasına rağmen ee, bu böyle hani tabi makalede daha uzun uzun böyle bakalar üzerinden açıklanıyor ama böyle tekinsiz durumlar işte bir zamanlar bahsettirilmiş tanıdık nesnelerin ansızlık beklenmedik formlarda geri dönmesi, tanıdık olanın yani evin aniden kişiye yabancılaşması ya da kişinin yabancı bir ortamda evinden bir parça bulması, bu böyle tekrarlarla nesnelerin dilin anlamını yitirmesi, bir çeşit ikilik ya da ikizlik durumları vesaire gibi durumlarla açıklanıyor. Yani aslında bilinçaltından bu böyle örtülmüş, bastırılmış olanan gelen bir deneyimi çok fazla vurguluyor Freud. Yani onu da bilinçaltının vurgulaması çok sürprizde olmayan bir yerden. Ee, bana ilginç gelen makalede ve tezi biraz aç, yani tezde heyecanlandığım, şey işte bu potansiyel dediğim mesele aslında Freud'un makalede bir, e, vakalarından biri üzerinden, yani bir tartışması üzerinden e, söylediği bir iki cümleyle biraz şekillendi diyebilirim. Freud de bu arada makalesinde yine Hoffman'ın e, kum adam hikayesi ve kendi danışanların anlattıkları işte vakalar üzerinden e, tartışıyor tüm bu meseleyi. Ama burada e, işte bu Yenç'in de daha önce tartışmaya açtı canlı cansız ikili meselesinde e, Hoffman'ın e, hikayesinde şey var. Işte erken çocukluk uyandırılması ile uğraşılırken başvurulan bir yöntem bu böyle e, bir oyuncan canlanması gibi bir mesele. Freud diyor ki aslında bu çocuklar, çocuklar üzerinde istenen korku hissine karşılık gelmiyor tam olarak. Çünkü aslında çocukların, çocuklar oyuncakların canlanmasından korkmazlar hatta canlanmasını arzu ederler. Burada tekinsiz duygunun kaynağı bir korku değil de bir arzuya da inanç oluşturmaktadır. O halde tekinsizlik hissinin korkudan bağımsız çoğu zaman arzu merak ve ikiliklerden beslendiği hani sürülebilir gibi bir e, kısım var. Bu aslında benim teza dair böyle gıdıklanma ya da heyecanlanma duyduğum alandı ilk başlarken de. Bu böyle daha negatif olan değil de bu arzu merak meselesi benim için böyle tetikleyici olan şeylerden biriydi diyebilirim. Kısaca da böyle özetleyebilirim aslında projelerini. Evet harika bir özet. Bir yandan da nasıl gıdıklandığını anlattığın kısım çok güzel. Böyle burayı biraz daha kaşıyalım ben isterim. Baş, başta bahsetmiştim duyururken. Burada tekinsizlik kavramını negatif, olumsuz bir olgu olarak değil, kentsel mekanın üretimi deneyimi için potansiyeller sağlayan bir araç olarak bakmayı deniyorsun. Ve kavramdansa aslında deneyimi, kentsel mekan de merkeze alıyorsun. Böyle bir yaklaşımın var. Bir, bir yandan da bir takım eş kavramlarından Faydalandığını söyleyebiliriz. Rüya, hayal edilebilir, muğlak, ikiz tekrar, karanlık gibi çeşitli kavram setlerini rehber ediyorsun kendi diyelim. Biraz daha bunu açıklayabilir misin? Nasıl bir perspektiften sen kente bakıyorsun? Nasıl olumlu ya da verimli bir alan olarak tekinsizliği merkeze alıyorsun? Tabii, yani tabii ki böyle bir e, geleneksel lisans araştırması olarak öncelikle bir literatür taraması yaptım e, bu kavrama bakmak istedim ve tabii ki mimari tasarım yüksek lisans programında olduğu için e, bu kavramı mekanla çalışan kimler nasıl çalışmışlar diye bakarken yani çoğunlukla aslında tabii ki bu alanda en major kaynak Antony Wilder'ın Architectural Anken isimli kitabı, 93 ya da 92'de yazdığı, e, onun üzerinden de üretilen çalışmaların çoğu yani böyle iki ana hat var benim takip edebildiğim. Biri böyle daha işte modern ile beraber evsizlik işte boşluk korkusu vesaireyle daha eleştirel ama negatif bir alfabeyle eleştiren bir tavır var. E, tekinsizlik deneyimini. E, bir de cyber bir alanda işte daha bu Ankeni volume falan meselesi daha dijital alandaki tekinsizlik halleri var. Benim için bu böyle bir de şöyle bir mesele var. Şimdi e, unaymih ya da ankeni dediğimiz kavramla kavramın böyle Türkçe ye çevrildiği yerde de gündelik dilde daha böyle bir kriminal bir yankısı var. Yani e, tekinsizliğin daha Türkçe'de gündelik yani kavram değil de gündelik dilde biraz daha böyle sanki bir sorun ya da işte gerçekten böyle bir suç, kriminal bir durum e, vesaire bir e, atmosferik tarifi var. Ben o kriminal olandan ya da negatif olandan çok daha böyle bir e, poetik ya da kıskırtıcı bir yanı olduğunu düşünüyordum kavramın. E, ve o yüzden de dediğin gibi e, kentsel mekanda potansiyellerine bakmaya karar verdim. Yani İstanbul'da daha doğrusu. Çünkü da biraz öyle bir kent. Yani öyle çalışıyor gibi geliyor bana hep. E, o yüzden de bu benim imar terörümden daha çok bir sanat kuramı ve tarihini önlendirdi diyebilirim. İşte bu motivasyonla biraz erken avantgardeler, süsrealistleri ve siyasetçeniz internasyonel bakmaya başladım ve böyle e, literatür taramasına baktığımda aslında işte e, Fordla benzer dönemlerde e, süsrealistler bir şey bilinç su çıkarılması, bastırılmış olanın geri gelmesi ve çok ilgilenmesine rağmen, yani kavramı hiç e, bildiklerinde bir belirti göstermiyorlar. Yani ne metinlerinde ne işlerinde. Belson ee, Hal Foster'ın e, 1993'te Türkçe 'Zoraki Güzellik olarak çevrilen kitabında e, Foster bir bağlantı bir köprü kuruyor Suriyelist ilkelerle tekinsizlik kavramı arasında ve işte rüyadaki bilinçaltının bastırılmış olan geri dönüşünü tekinsiz bir duyumsama işaret ettiğini öne süren Suriyelistlerin sahasına bu kavramı dahil ediyor. Ben de aslında tüm literatürümü böyle ya da böyle inşa ettiğim e, araştırma çerçevesini biraz Foster'ın yönlendirdiği çerçevede devam ettim diyebilirim. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> yani, ya çünkü süreizmdeki bilinç dışını Foster otomatizm ya da rüyadan daha fazlası olduğuna işaret ediyor. Yani gerçek üstücülüğü kapsayan bir kavram varsa çağdaşı olmalıdır. Gerçek, gerçek üstücülüğün sahasına içkin olmalıdır. Bu noktada beni düşüren düşündürense kısmen bu kavram tarihsel tarihselliği olacak diyor ve işte bunu da tekinsiz olduğunu söylüyor. Um, bu noktada aslında işte e, hem kavram hem e, süreçlerle kurulan bağlantıyla beni hem metod olarak da ...biraz o döneme erken avangardlara bakma refleksim biraz daha gelişti. Ve işte Surias Manifestoları vesaire bakmaya başladım. Orada aslında Breton'un e, tartışma yaşlı bir kavram var. Marvelous. Ya Türkçe'ye farklı kaynaklarda ya da olağanüstü olarak Türkçeleştirilmiş. E, aslında Foster'da Surias'ın tekinsizlik kavramı üzerinden değerlendirilince... ...Harikülade'nin tekinsizliğinin tam kendisi olduğunu ileri sürüyor. Işte. Çünkü aslında Harikülade doğal işte işte bir kopukluğa... ...akılcıl nedensellikle bir kırılmaya işaret ediyor. Ve e, dolayısıyla Suriyaristler için gerçeğin hükümsüz kılınmasıyla da ilişkileniyor. Yani işte Suriyaristlerden, e, en e, bilinenlerinden Louis Aragon'un bir alıntısı var Foster'da. Eğer gerçeklik bariz olarak çelişkinin yokluğu ise, harika da gerçek olanın içinde çelişkinin patlak vermesidir diyor. Yani burada aslında... E, Gerçekliğin reddedilmesi ya da yeni bir gerçeklik inşası vesaire benim için potansiyeli oluşturan temellerden biriydi. Ee, ve aslında kentsel mekandaki tekinsizlikle çok ilişkili bir meseleydi. Bunu da aslında mekan üzerine ya da kentsel mekan üzerine açmak çalışırsam da işte Balma'nın e, mütemlik metninde şey var işte modern birey metropolde hayatta kalmak için e, kalabilmek için daha doğrusu Mekanlara, olaylara ve insanlara mesafelenir ve yabancılaşır diyor. Yani köklerinden arınmış hareket kabiliyeti çok yüksek modern kendinin sürekli değişen bir algılama ve duyumsamayla ancak belirli bir kayıtsızlık seviyesiyle başa çıkabildiğini söylüyor Balmın. O yüzden de aslında bu böyle şey gibi yani kend, çok Kent sistemi çoğunlukla çok öngörülebilir, aşırı sistematik olarak işleyen, akan ve belli çeşitli ritüel ve döngülerden oluşan bir sistem gibi çalışıyor. Ve bu böyle arada tıkandığımda ya da kırılma noktalarında e, bu böyle homojen kent algısı böyle minik e, bu işte kırılma nlerinde oradaki deneyim değiş yani farklılaşıyor bu farklılaşma hala aslında ya da dan çok benim için kentsel mekanda bu tekinsizlik deneyimiyle örtüşüyor bu da aslında yine Süreyya'nın bahsettiği işte gerçeğin yıkılıp yeni bir gerçeklik inşasıyla vesaire üst üste gelebilecek iki ayrı mesele gibi geliyordu benim için tezin başında. O yüzden de dediğin gibi kavrama böyle çeşitli eş kavramlarla kentsel mekanda nasıl bakarım yani bu kavram potansiyelin kentsel mekanda nasıl böyle eşlerim sardaya bakıyorken bir yöntem olarak şöyle bir şey yapmaya karar verdim işte bütün bu literatür taramasında böyle biraz en temel kaynak olarak sürekli dönüp baktığım sekiz tane kaynak vardı bu kaynaklarda tekinsizlik Kelimesini ya yani kavramının ya da o atmosferik anlatının geçtiği diğer kavram ya da sıfatları böyle haritalamaya başladım, çekmeye başladım. Ya bu ana kaynaklar işte aslında işte Freud'un unaymış makalesi, André Breton'un Sures Manifestosu, Louis Aragon'un Opera pasajı, Guy işte Theory of the Dream makalesi, Situationist International'in ilk işte bu manifesto gibi olan makalesi. Roger Kardinal'in Çözünürkent Süriyalist Paris Salgısı isimli makalesi, Antony Wheeler'in Architectural Uncan isimli kitabındaki işte aynı isimli makalesi ve Hal Foster'ın Zoraki Güzellik'teki ilk iki bölümü diyebilirim. Ee, bu böyle e, 60 yeni kavram, e, sıfat vesaire da olsa biraz havuz olmaya başladı. Burada biraz işte çalışmak istediğim alana dair seçici geçirgen bir tavırla Biraz önce bahsettiğim rüya, muğlak, hayal edilebilir, yani işte ikiz tekrar onları beraber aldım ve karanlık kavramlarını çektim. Ve işte tezin bir kısmında siz aslında bu kavramlarla çarptırarak, yani böyle üst üste getirerek okumaya çalıştım diyebilirim. Evet ve böylece, böyle bir bakış açısıyla <gülüyor> ve kucağında bu kavramlarla, böyle bir literatürle, Tekinsiz kent araştırmaları doğdu diyeyim ben bu kısım beni çok heyecanlandırdı çünkü bu kuramsal tartışmalardan sonrasında bir araştırma yöntemi olarak bir oy oyun yarattın ki test çalışmalarında pek rastlanmayan bir araştırma yöntemi bu bunu da eklemeliyim beni çok heyecanlandırdı biraz bu tekinsiz kent araştırmalarından bahsedebilir misin nasıl bir oyun nasıl bir süreci var neyi amaçlıyor ve nelere bakıyor kent mekanında? Tabii ki. O da şöyle oldu aslında süreç içinde. Yani buradan tekrar danışmanım, İpek Aklınar'a ve jüri üyelerim, Ayşe Şentürel ve Erdem Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir yani daha bilinen stüktüründe, yüksek sans tezinde bir noktada bir mekan üzerinden bu kuramsal tartışmayı okumam gerekiyordu. Ve bu bütün tez boyunca bu deneyimi çoklamaya, açmaya çalışıyorken, bir de tabii e, akademik dilin gereği o yapmaktadır, yapmak bitiyor ya bütün cümleler. E, böyle hani böyle şey gibi hissetmeye başlamıştım. Mesela bana göre bu alt geçitteki tekinsiz vaat herkese göre öyle değil. Çünkü zaten psikografya dediğim şey zaten kişi yani kişinin zihninde bilinç altında vesaire dediğim şey çok böyle subjektif bir mesele ve bunu böyle indirgeme fikri ben çok tedirgin ediyordu. Genel olarak ve nasıl çalışacağım diye düşünürken aslında e, hem kuramda hem yöntemlerine başvurduğumuz erken avantgardların bu böyle e, biraz böyle daha oyuncu tavrı bana biraz yardım ve e, şey e, nedenir yol açıcı oldu diyebilirim çünkü aslında böyle bir bitmiş bir söylem üretmek yerine bir altlık üretmek ve o altlıkla da aslında Böyle daha spekülatif olarak o subjektif deneyimin görünüğü kılınma ihtimali bana çok heyecan geldi tezin sonunda. Ee, böyle bir Tekinses Kent araştırmaları oyunu gibi bir oyun e, kart oyunu serisi çıkardım. Ya bayağı bildiğimiz eski e, geleneksel kart oyun yani böyle kartlarını tasarladım vesaire. İşte üç ayrı kart seti ve bir haritadan oluşan bir paket aslında bu. Bu kart setlerin bir tanesi kural kart setleri. Biz oyunun kurallarından bahsetti. İkincisi deneyim kart setleri. Üçüncü de kavram kart setleri. Bu kavram kart seti dediğimiz işte şeyde alanda bu biraz önce sen de bahsettiğin bu beş yardımcı kavramla beraber tekniksizliğin biraz işte ilişkisini görselleştirmeye çalıştığım kartlardı ve aslında şey gibi. Yani e, biraz şey bir alandaydım hani birine tekinsizlik diyeyim geri çekileyim değil de ben psikocoğrafik bir araştırma yapmak istiyorum ve bunu bu literatürle araştırmak istiyorum. Ve sen bu literatüre biraz e, yaklaş istiyorum gibi bir kart aslında bunlar. Deneyim kart da de bu kavramlarla tekinsizlik deneyimi nasıl çakışıyor? İşte aslında biraz orada Freud'un makalesindeki e, kendi örnek verdiği hastaların vakalarından ya da işte ne bileyim daha işte Kubrick'in filminden vesaire işte Shining'den falan filan e, örneklemelerle, çeşitli analojilerle işte Mesela aslında burada böyle bir deneyim var. O onu açmaya çalışıyor falan gibi bir karsetiydi. Kural karseti de tabii ki <gülüyor> anladığı slavuz oyunun kurallarının olduğu karsetiydi. E, tez dahilinde e, üç, set, yani üç ayrı oyuncu grubu bu oyunu oynadı ve işte Tez'e de zaten onların verileri girdi. İlk oyuncu grubu benim, tek başıma. Ee, ben e, üç ayrı rotayla işte kendi tekinsiz kent araştırmamı gerçekleştirdim. Ee, Galatasaray Meydanı'ndan başladım ve Aksaray'da bitirdim. Ee, i̇kinci oyun ekibi üç kişiden oluşuyor aslında. Burça da, Seçil Yatan ve Tilden Kırk Kırtak. Ee, burç Seçil ve Tilden beraber yap üretmek istediler ve onlar işte metodolojik olarak da e, çizerek e, bu rotayı tamamladılar ve bana işte kendi işte Taşkışa'dan başladılar, Balat'ta bitirdiler. Ve Taşkışla-Balat arasında ürettikleri o haritalamayla beraber çok bence tatlı ve biraz da bir şiirsel bir metin gönderdiler. E, üçüncü oyunun ekibimde oyuncu ekibim Erinap büyük topçu. Erinap'te Bezinciler metro duruandan Eminönü Meydanına kadar olan bir rota rotayızda. O bana bir metin ve böyle daha fotoğrafçay tadında fotoğraflar gönderdi. Biraz böyle oyuncuların kendi deneyimlerini sansürlemeden ya da sıkıştırmadan alabilsinler diye medya ve mecralarını biraz açık bırakmıştım. Yani nasıl kaydetmek istedikleri, nasıl belgelemek istedikleri, nasıl ürünleştirmek istedikleri. Ben kendim defterde minik eskizlerle yürüdüm yol boyunca kendime not olarak Sonra bir dijital bir haritalama ürettim. bunları da yan yana bakmak bana iyi geliyor. Bir de tabii ki mekanların da çakışıyor olması, üste geliyor olması bana heyecanlı geliyordu. Böyle şey iyi hissettiriyor hala. Böyle bitmiş bir söylem değil de aslında her yeni oyuncuyla yeni tartışmalar imkan sağlayan bir yöntem olması, yeni spekülasyonlar vaat etmesi bana hala teze duyduğum heyecanlı canlı tutuyor diyebilirim kendi adıma. Evet çok güzel. Bu aslında senin Tekinsiz'e dair bakış açısına da son derece örtüşen bir heyecan diyebilirim. Tekinsiz Kent araştırmaları böyle doğdu ama hani böyle bir başı sonu belli sunum yöntemi belirlenmiş yönergeleri olan bir test çalışmasından da öteye geçerek evrildi, dönüştü, büyüdü diyebiliriz. Bir yazı dizisine dönüştü. İlgilenen dinleyiciler için manifoldda bir yazı dizisine de evrildiğini söylemiş olalım. Okuyabilirler. Oralarda kapalı çarşıya Sade Camisi'ne, Saraçhane, Bisiklet Çarşısı'na, başka mekanlara dair de bu elindeki tekinsiz lensiyle diyelim baktığın çeşitli izlenimlerini paylaştın, bir tür yazı dizisi olmuş oldu. Nasıl evrildi ya da sonrasında nasıl devam etti bu tekinsiz kent araştırmaları? Onu da sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, ya biraz önce de bahsettiğim gibi bu böyle akademik metnin Türkçe'deki dili beni bazen bazen kendimi bazı konularda böyle sıkıştırıyor ya da böyle belli bir şey itiyor gibi hissediyordum ya da sürekli referanslı konuşma hali vesaire. O yüzden de biraz böyle daha yani benim kendi sez araştırma başlamam da biraz kişisel merakımla başladığı için bunu biraz daha açmaya ya da nereye gidebileceğini merak ediyordum. Biraz aslında İpek Hoca'nın fikriydi. Benim işte bu rotamı biraz daha detaylı açabileceğimi metinlerde söylerim. Hani manifoldta bir yazısı düşünür müsün vesaire dedi. Sonra da Esen Hanım'la, Esen Karol'la mailleştik. O da benimle benzer heyecanları taşıyınca e, yazıcısı ile ilgili. E, i̇şte böyle senin de bahsettiğim gibi beş yazılık bir, işte iki ayda bir yayınlanan bir şey oldu. Tekin siz kent araştırma gibi bir yazısı oldu. E, burada böyle aslında bu beş e, metinde, yani tezde açtığım beş kavramı rotam üzerindeki beş mekanla beraber biraz daha serbest bir dilde, biraz daha sayıklamalar tadında yazma şansım oldu. Ee, benim için çok güzel bir süreçti. Çünkü zaten e, mesleki deformasyon gereği fazla bazen e, dilde kendimi zorlayabiliyorum. Biraz daha böyle kendimi rahatlatabildiğim bir alan manifold benim için. Ee, aslında hayal ettiğim şey devam etmekti. Yani tezden sonra da devam etmekti. Bu tekinsiz Pers, yani bahsettiğim çekinsizlik lensiyle tekrar başka rotalarda, başka yerlerde nelerle karşılaşabileceğimi görmek istiyordum. Ama işte iki senedir çok fazla şehirde maskesiz ve rahat yürüyebildiğini söyleyemem. O yüzden şimdilik bir süreliğine rafta. Ama işte seninle şu an tekrar programı yapmak bile beni tekrar heyecanlandırdı diyebilirim. Evet, tekinsiz kent araştırmalarına dönmek için belki de iyi bir zamandır. Şimdi bu <gülüyor> dinleyiciler bir yandan da bu oyunu merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Böyle çeşitli kartları olan, çeşitli kuralları olan oynanan bir oyun ve işte Kapalı Çarşı, Şehzade Camisi, Saraçani Bisiklet Çarşısı, Vezneciler Durağı, Eminönü Meydanı gibi işte çok farklı yerlerde, çok farklı rotalarda da kullanabileceğiniz bir kavram seti. Eminim oynamak isteyenler de buradan çıkıyordur. Acaba bunu bir yerden... Görebilir miyiz diye. Seni takipte mi kalsınlar böyle bir merak uyandıysa dinleyicilerde? Nasıl bir mesaj verelim merak edenlerine, tekilsiz kent araştırmalarını? <gülüyor> yani e, tabii ki ilgilenen herkese sürekli diyalog halinde olmak isterim. Benim hala ilgilendiğim, heyecanlandığım bir alan. E, yok tezde bütün tezin içinde var hani bütün paket. Ama bende tek yani şu an elimde tek bir baskısı var <gülüyor> kartlarım <gülüyor> Evet yani bu böyle edinebileceğiniz bir kutu oyunu değil ama bu vesileyle belki de sevgili Selin'den gelecek yeni gelişmeleri de beklemede kalırız. Beni gerçekten çok heyecanlandırdı böyle bir kuramsal tartışmayı... Bu tekinsizlik meselesine alışık olmadığımız bir yerden tartışıyor olmak ve bunu kendi kentsel deneyimine çeviriyor olmak ve bunu yeni mekansal üretimler, yeni deneyimler için bir tür potansiyeller sağlayan bir araç olarak bakıyor olma meselesi. Ellerine sağlık bana da iyi geldi böyle tekinsizliği, kentsel mekanı, böyle verimli, üretken, heyecanlandıran ve başka yeni sorular doğuran bir kavram olarak tartışıyor olmak. Bakalım önümüzdeki zamanlarda tekinsiz kent araştırmalarının yeni araştırmalarını umuyorum ki konuşma fırsatı buluruz tekrar. Sevgili Selin Erdemirci ile birlikteydik. Kentsel mekan ve tekinsizlik konuştuk. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Tekrar görüşmek üzere o zaman yakın bir zamanda. Görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlığı ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.